Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün e, ben e, sunumlar için kendi aramızdaki konuşmalar için e, her türlü e, topluluk karşısında hitap etmek için kurduğumuz cümlelerde bazı aksayan yönler oluyor. Hataları e, vurgulamaya çalışacağım. E, yanlışları bilirsek, o yanlışlardan kaçmaya gayretimiz de o oranda artar. Evet. Malum cümlelerle anlatacağımız ifadeleri belirginleştiririz. E, cümlemiz ne kadar Doğru, anlaşılır, e, açık, net olursa anlaşmada, anlaşılmada o kadar e, yanlıştan uzak olur. Cümlelerde dikkat edeceğimiz hususlar bir, duru olmalı, iki, yalın olmalı, üç, açık ve net olmalı e, cümleler. E, ayrıca dil bilgisi kurallarına ee, uymalı. Ee, bunlar ne demektir? Onları inşallah ifade edeceğim. Ve cümleyi duruluktan, yalınlıktan, açıklıktan uzaklaştıran engelleri, yanlışları e, hatırlamaya, hatırlatmaya çalışacağım inşallah. Evet. Cümle bir hüküm bildirir. Bir yargı ifade eder. Şu şudur, şöyledir, değildir. Görüş bildirir, fikir bildirir. Bir yargı oluşturur. Dolayısıyla her cümlenin böyle bir hükümle alakası mutlaka olmalı. Yoksa kelimelerin yan yana gelmesi hüküm bildirmediği müddetçe bir anlam taşımaz. İşte cümlenin duruluğu demek e, gereksiz yere yazının e, uzatılması e, aynı anlama gelen kelimelerin e, yan yana korulması şeklinde e, cümlenin gereksiz yere uzatılması e, cümlenin duruluğuna engel olur. Yani cümlenin duruluğu en az kelimeyle e, doğru bir şekilde düşüncemizi e, anlatabiliyorsak e, gereksiz kelime kullanmamışsak e, buna duruluk deriz. E, yalınlık da e, evet yalınlık e, duruluk önce ifade edeyim fazla kelime bulundurmamak, da en az kelimelerle cümleyi kurmak, yakın ifadeler. Ee, yani, yalın olması için gereksiz yere anlaşılmayı zorlayacak tarzda cümleyi dolambaçlı hale getirmemek, şatafatlı ifadeler kullanmamak, cümlenin yalınlığıyla alakalıdır. Örnek verince biraz daha anlarsınız. Anlaşılır inşallah. Evet. İyi bir cümle, doğru bir cümle ne olmalı? Duru olmalı dedik. Cümlede gereksiz kelimelerin bulunmamasına duruluk dedik. Duygu ve düşüncelerin lüzumsuz kelimelerden arındırılması durulanması. Vaizler çok yapar bunu. Ee, i̇şte mübarek Kabe'nin kutsal mekanın o kıblemizin her gün beş vakit yöneldiğimiz o mekanın aslında aynı şeyden bahsediyor. Hep Kabe diyecek. Ee, böyle aynı kelimeyi değişik şekillerde ifade ederek cümlenin duruluğu kaybolmuş oluyor. İşte insan diyecekse işte Allah'ın yaratıkları içerisinde en üstün varlığın nefis taşıyan o can sahibinin kadın ve erkekten ibaret olan o üstün yaratığın efendim yeryüzünün halifesi olan e, o canlının e, yani aynı şeyi değişik e, özelliklerle ne yapıyorsunuz? E, cümle kurarken duruluğu bozmuş oluyorsunuz. Ha bu şu şöyledir demek ayrı bir şey. E, gereksiz yere çözünür. E, uzatmak ayrı bir şey. Bazen aynı kelimenin Arapçasını, Farsçasını, modern dildeki ifadesini yan yana getirerek söyler. Bu da yine duruluğu giderir. Her imkanı, her olanağı sağlamak, yani imkan olanak aynı şey. Efendim, bütün gözlerimizi, gözlemlerimizi, tarassutumuzu, araştırmalarımızı vesaire. Aynı kelimeyi değişik ifadelerle e, gündemleştirmek cümlenin duruluğunu bozar. Evet. Dolayısıyla zihnimize doğduğu gibi ifadeyi kelimelendirir ve cümleye yerleştirirsek cümleyi ne yaparız? Gereksiz kelimelerden, gereksiz tekrarlardan arındırmış, duru hale getirmiş oluruz. Bunun için anlamdaş kelimeleri bir arada kullanmamak gerekir. Ya da görevi olmayan bir kelimeye konuşmada ya da yazıda yer vermemek gerekir sözü gereksiz yere uzatmamak icap eder. Evet. Demek ki eş anlamlı kelimeleri de yan yana getirmeyeceğiz. Hani meşhur bir örnek vardır. Eee babu Ali'nin yüce kapısından mürur edip geçerken bir atlı suvariye tesadüfen rast geldim. Evet. Babu Ali yüksek kapı demek. Eskiden sadrazamın bulunduğu şimdi yine valiliğin bulunduğu yer. Babu Ali. Gazeteciler de daha önce orada bulunuyordu. Evet. Vilayetin bulunduğu yer Babu Ali denmiş. Arapça yüksek yüce kapı demek. Babu Ali'nin yüksek kapısından mürur edip geçerken mürur etmek geçmek demek Arapçada merartu bizeydin Zeyde uğradım. Mürur etmek uğramak. Mürur edip geçerken bir atlı suvari. Suvari atlı demek zaten. Bir atlı suvariye tesadüfen rast geldi. Tesadüf rastlamak, rast gelmek demek. Evet. Leyle Kadir gecesinde dediğe ilave edebilir. leyley i Kadir, Kadir gecesi demek. leyley i Kadir gecesinde. Kadir gecesi gecesinde. Gibi. Evet, bunlar e, gülünç olunur aslında bu ifadelerle. E, bilen insanlar e, böyle ne yapar? E, o kimsenin dil zevkinin olmadığı hakkında kesin kanaat sahibi olurlar. İşte cümlelerde bu durulukla alakalı çokça yapılan hatalar vardır. Bunları sınıflandırdığımızda sıfat konusunda gereksiz sıfatlar konulur, tekrar edilir. Öyle hatalar yapılır. Cümlenin duruluğu gider. Örnek verelim. Hür ve özgür düşünceden yana olanlar bir meydanda toplandı. Hür ve özgür düşünceden yana olanlar. Hürle özgür aynı şey. Dolayısıyla sıfat olarak, düşüncenin sıfatı olarak kullanıldı. Biri fazla. Dolayısıyla hür ve özgür şekilde kimse derste uyuyamaz. Evet. Ya hür kelimesini veya özgür kelimesini ne yapacağız? bir şekilde cümleden kaldıracağız. Evet. Özgürlüğümüzü o kelimeyi kaldırmakta kullanacağız. Evet. Hepinize neşeli, sağlıklı, şen günler dilerim. Neşeli, sağlıklı, şen, şen neşeli demek zaten. Dolayısıyla fazla orada. Depodaki mevcut stokların sayımını yaptık. Mevcut kelimesi gereksiz. Depodaki stoklar derken depoda bulunan stoklar, mevcut olan, içinde var zaten. Evet. Mevcut kelimesi orada gereksiz. İşte zengin ve varlıklı insanlar hayır yönüyle Ömert olmuyorlar. Zengin ve varlıklı. Gerek var mı birine? Evet. Ya varlıklı insanlar demek ya da zengin insanlar demek yeterli. Evet. Cümlenin duruluğu gidiyor böylece. Tekrar edilmiş oluyor. Kulak rahatsız olur. Bu tür gereksiz tekrarlarda. Evet sıfat olarak kullanılan böyle gereksiz tekrarları görmüş olduk. Bir örnek daha vereyim. Dersi faydalı ve yararlı gören arkadaşlar derse devam ederler. Faydalı ve yararlı gören. Dolayısıyla faydalı demek yararlı demek zaten. İkisinden biri fazla. Zarf kullanımı konusunda da gereksiz zarflar olur bazen. Zarf, zaman zarfı ve mekan zarfı olarak ikiye ayrılıyordu. Yani yer bildiren, zaman bildiren kelimelere zarf diyorduk. Evden dershaneye yaya yürüyerek gitti. Nerede yanlışlık var? Ya ya yürüyerek. Yaya zaten yürüyerek demek. Ya yürüyerek demesi lazım ya da yaya gittim demesi lazım. Evet. İnsan zaman zaman ara sıra yanlış yapabilir. Ara sıra zaman zaman aynı demek. Evet. Dolayısıyla ikisinden biri yanlış. Zaman zaman zaman okurum. İnsan <gülüyor> şuurlu bilinçli davranmalı. Ee, evet. İşte bu zenginlik e, aslında e, dili kullanmada fakirlikle alakalıdır. Ha biz böyle duyduk yer yer dedik ya vaizler, bazı hatipler böyle konuşurlar. Hatta politikacılar böyle konuşurlar. Bu edebiyat zevki, dil zevki olmadığı içindir. Her dilde en az kelimeyle meramı anlatmak yani belagatın en birinci şartıdır. Kur'an-ı Kerim bir şeyi anlatırken fazla kelime kullanmaz israftır. Fazla kelime kullanmak, rahatsız eder. En az kelimeyle doğru olarak meramımızı anlatmak en güzelidir. Yoksa laf kalabalığı olur. Ben size dil zevkini anlatmak için bin dereden su getirsem mi diye düşünüyor olsam nasıl olur acaba diye merak ettiğim zaman ne düşünürsünüz diye aklıma geliyor diye sanmayın. Yani edebiyat mı yaptım şimdi? Din güzel olduğu gibi dil de güzel olmak zorunda. Çünkü din amaçtır, dil de ama araçtır. Güzel olan amaca güzel araçla gidilir. İnsan dilini güzel kullandığı oranda dinini güzel anlatır. Kelimelerle insan sadece düşünmez. Kelimelerle iman eder. Kelime hazinesi sınırlıysa, dili doğru bilmiyorsa, dini de doğru bilme imkan ve ihtimali yoktur. İnsan dillendiremediği şeyi inanç olarak da gönlüne yerleştiremez. Önce dillendirecek ki ona iman edebilsin. Melek diye bir kelimeyi bilmemiş olsak neye inanacağız? O kelimeyi bilmiyoruz. Peki Allah'ın yarattığı günah işlemeyen varlıklara nasıl inanacağım ben? Bir melek kelimesine ihtiyacım var. Dolayısıyla o kelime yoksa iman da yok. Evet. Doğru bilmiyorsam meleği, yanlış tanıyorsam, kanatlı bir kız gibi düşünüyorsam, o zaman o yanlış kelimelerle ifade ettiğim konu, inancımı da yanlış yapıyor. Dolayısıyla önemsemeyip ya dil değil mi bu? Diyemezsiniz. Evet. Dil ve din ilişkileri düşündüğümüzden çok daha ileri boyuttadır. İnsan diliyle cehennemi boylar. Diliyle cenneti hak ettiği gibi. Bir elfaz-ı küfür bütün imanını götürür. Nikahını da götürür. Evet. Huzuru da götürür bir dil. Savaş çıkartır bir dil. Kavga ettirir. Bir cümle insanın bütün psikolojisini alt üst eder. Durup dururken söver sayar, namusla, ahlakla alakalı, yüz kızartacak bir şey isnat eder bir toplumda. Bir cümle ya olsun bir dille bir cümle ne olacak diyebilir miyiz? Evet cinayet çıkartır. Bir cümle. Veya cinayeti önler. Savaşı Veya savaşı kaybettirir. Evet. Ne diyordu bir şair? Söz ola kese savaşı. Söz ola söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz. İnsan e, evet. Evet. Demek ki şuurlu, bilinçli davranmalı cümlesi ya bilinçli ya şuurlu şeklinde zarf kelimelerinden bir tanesi fazladır, atılacak. O günleri daha henüz, dün gibi hatırlıyorum. Daha henüz. Ya daha, ya henüz. İkisinden biri fazla. Toplantı zamanı yaklaştıkça konuşmanın heyecanı gittikçe artıyor. gittikçe. Evet. Geldikçe demesi lazım. Değil. Yani değil tümüyle yok. Geldikçe filan değil. Ben şaka olsun diye dedim. Yanlıştır. Yaklaştıkça veya gittikçe ikisinden biri fazla. Konuyu uzun uzun karşılıklı tartıştılar. Ne var fazla burada? Uzun uzun, uzun, uzun tartışmıştır. Kısa ka karşılıklı tartışmak. Tartışmak zaten tek kişi olmaz, karşılıklı olur. Evet. İşini zamanında günü gününe yapar. İkisinden biri fazla. Evet. Yine gereksiz isim kullanımında problemler olur. Kaçınmak gerekir. İsim yerine kullanılan kelimeler. Yoksul ve fakirler. Bu düzende büyük zulme uğruyorlar. Yoksul ve fakirler. Birinden biri fazla yoksul aynı demek. Varsıl yoksul. Evet. Yoksul ve fakir. Fakir kelimesinin Arapça, Türkçesi yoksul. Herkesin şartları ve koşulları eşit değil. Evet. Eyvallah. Her insan sorumluluğunu ve mesuliyetini bilmeli. Eyvallah. Babalara saygı ve hürmet de kusur etmemek lazım. Evet. Arzu ve istekleriniz bizim için emir sayılır. Başarılı olmak için sağlıklı bir plan ve program uygulama. Evet, ya plan ya program olmalı. Gereksiz e, edatlar da problemdir. Galiba onun akıllanacağı yok gibi görünüyor. Yok galiba. Evet. Ya da şöyle diye bir galiba dursun. Galiba onun akıllanacağı yok görünüyor. gibi Yok gibi görünüyor. Gibi kalkması lazım burada. Evet. Elektrikler kesildiğinden dolayı asansör çalışmıyor. Elektrikler kesildiğinden dolayı. Dolayına gerek var mı? elektrikler kesildiğinden asansör çalışmıyor. Evet. o Asansör dolayında pek gezinme. O dolayını at. Dolanmasın. Evet. Gereksiz bağlaç kullanımında da böyle. Ancak ne var ki hocayla böyle konuşmalısın. Ancak Ecek ne var ki Efendim, ikisinden biri atılacak. Geleceğini belki de düşünmüş olabilir. Olabilir zaten belki demek. Olabilir. Geleceğini düşünmüş olabilir. Belki parantez içinde. Belli zaten. Onu tekrar kullanmak doğru olmaz. İşimi bitirip ve hemen döneceğim. Evet. işimi bitirip döneceğim demek zaten hemen döneceğim demektir. Beklemeyeceğim. E hemen demeye gerek var mı? Evet. Ders'e katılmayacaksan hiç olmazsa bari izin alsaydın. Hiç olmazsa bari. Evet. Ya bari diyeceğiz ya hiç olmazsa diyeceğiz. Evet. Yine bazı kelimelerin yardımcı fiil, yardımcı eylem kullanmada yanlışlıklar olur. Özellikle Almanya'dan gelen arkadaşlar bu yardımcı fiiller kullanmada hayli zorluk çekerler. Efendim, namaz yaptım, abdest kıldım gibi efendim, yapmak, kılmak, etmek nerede söylenilecek? Bunlar kulakla duymakla alakalıdır. E, mantıkla ne yapılmaz? Çözülmez. Ben oruç kıldım. Orucu tutarsınız. Namaz tuttum. Tuhaf geliyor. Ama oruç kıldım. Ne olacak? Oruç kıl namaz kılınıyorsa oruçta kılın kılınmaz ama. Türkçe'de tutulur. Evet. Yani buna benzeyen yardımcı fiiller. Bu konularda da bazı problemler olur. Efendim seçimlere onun etki ettiğini ileri sürdü. Etki ettiğini ileri sürdü. Etkilediğini, etkilemek, etki etmek. Burada çok farklı. Etkilemekle etki etmek. Etki ettiği değil etkilemek etkilediği başkasını yönlendirdiği anlamında önce arkadaşımdan kuşku ettim kuşku ettim Sulağım. kuşkulandım eyvallah yağmur yağınca sular bulanık hale geldi bulanık hale geldi bulandı yağmur yağınca sular bulandı çocuk hasta oldu hastalandı. hastalandı iyi kötü günlerimiz oldu ama kanımca bizden memnun olarak ayrıldı zannımca bizden memnun olarak ayrıldı olarak gerek yok memnun ayrıldı memnun ayrıldı bu evrakları müdürün imza etmesi gerekirdi imzalaması. Son günlerde hava erken karanlık oluyor. Erken kararıyor. Hava erken kararıyor. İkincisi, cümlenin açık olması lazımdı. Açıklık cümledeki anlamın kuşkuya yol açmayacak biçimde farklı anlamlara gelmemesi ee, anlaşılır olma özelliğidir. Bir cümle bir, birden fazla anlama geliyorsa ya da acaba şu anlam mı bu anlam mı kastediliyor deniliyorsa açık değildir o cümle. Cümlede açıklık önemli bir kuraldır. İşte bu konuda hataların başlıcaları, kelimelerin ve ögelerin yerinde kullanılmaması noktalama yanlışları veya eksiklikleri, Zamirlerin yine belli olmayışı cümledeki açıklığı engeller. Kelimeler bazen yanlış yerde kullanılır, ee, e, okuyanı tedirgin eder, anlatımı bulanık yapar. Efendim, özellikle sıfatlar, zarflar hangi ada aitse onun hemen önünde gelmelidir. Sıfatlar veya zamirler hangi isimle alakalıysa onun hemen bir öncesine gelmeli. Yoksa yanlış anlaşılır. Hindistan'ın genç başbakanı 15 gün içinde petrol üreten 4 Orta Doğu ülkesini gezip görecek. Hindistan'ın genç başbakanı 15 gün, 15 gün içinde petrol üreten 4 Orta Doğu ülkesini gezip görecek. 15 Şimdi 15 gün içinde petrol üreten 4 Orta Doğu ülkesi burada sanki cümlede yani 15 gün içinde petrol üreten 4 ülke varmış. Gibi anlaşılıyor. 15 gün içinde petrol üreten. Halbuki şu deniliyor. Hindistanın genç başbakanı petrol üreten dört Orta Doğu ülkesini 15 gün içerisinde gezip görecek. Gezip görmeyi 15 gün ne kadar gezecek görecek 15 gün oraya getirmek lazım. Öteki türlü bak karıştı cümle. 15 gün içinde petrol üreten olmuş oldu. Başka bununla ilgili örnekler çok. Ee, sıfatın mevsufla alakası Arapça'da 10 e, yerde geçerlidir. Türkçe'de en azından sıfat olan kelimenin hemen öncesine mevsufu koymak lazım. Ağrısız kulak delinir. Kulak ağrısızdır. Eyvallah. Kulak ağrısız delinir. İzinsiz inşaata girilmez. İnşaata izinsiz girilmez. Eyvallah. <gülüyor> cesetler çok denizde kaldığı için şişmişti. Çok, çok, denizde, çok denizde kaldığı denizde için ceset, cesetler çizmişti. Denizde cesetler çok kaldığı için şişmişti. Çok, çok, ne ne diyeceğiz? Denizde, çok denizde kaldığı için. Denizde çok kaldığı için. cesetler çok kaldığı için. Evet. Çok denizde değil de denizde çok kaldığı için diyeceğiz. Evet. Burası tarihi güzellikler ve doğal eserler bakımından eşsiz bir şehir olan İstanbul'dur. Tekrar edeceğim. Burası doğal güzellikler ve tarihi, pardon. Burası tarihi güzellikler ve doğal eserler bakımından eşsiz bir şehirdir. Eyvallah böyle olması lazım. Ben mi söyledim? Çok okumaktan olacak birkaç yıl içinde iyice çocuğun gözleri bozulmuş. Birkaç yıl içinde iyice çocuğun gözleri okumaktan bozulmuş. Çocuğun gözleri birkaç yıl içinde çok okumaktan bozulmuş. İyice bozulmuş. Zaten bozukmuş. İyice çocuğun gözleri bozulmuş değil. Kötüce çocuk bozulmamış da iyice olan çocuk bozulmuş gibi. Çok okumaktan olacak çocuğun gözleri iyice bozulmuş. Evet. Aslında bozulmak kelimesinin yanına iyi kelimesi çok uygun bir ifade değil. Dehşet güzel. Ya Dehşet insanı paniğe götüren kaosa götüren bir şeydir. Dehşet güzel olur mu? Hiç. Yani o iki kelime yan yana hiç güzel değil. Efendim ya inanmıyorum bir şey söyleniyor. E i̇nanmıyorsan git canım ne inandırayım ben sana. E yani inanmıyorum diyeceğine ya hayret diyecek aslında. Saat beş sularında veya beş gibi beş gibi altıya da benziyor. Beş gibi yani böyle olmaz. Beş civarında dersin. Yani tam beş değilse, beş gibi, altı, yedi gibi, sekiz gibi gibi olmaz. Evet. Böyle çok kullanılan yanlışlar var. Çok yoğunum. Yani suyun yoğunlaşması gibi yoğun olmuş. Vaktim yok. Çok meşgulüm demek daha doğrudur. Herkes derse şöyle diyeyim. Herkes izinsiz derse giren öğrenciye karşı dikkat kesildi. Derse giren karşı dikkat kesildi. Evet. Ben ne dedim? Herkese bacaldım. Evet. İzinsiz derse giren öğrenci izinsiz derse giren derse izinsiz giren dememiz lazım. Bir izinli ders var bir de izinsiz ders var. İzinsiz derse girmiş. Gibi anlaşılıyor. Halbuki derse izinsiz giren dememiz lazım. Salona girer girmez ilk gözüme çarpan şey birbirinde birbirinden güzel çiçeklerdi. Salona girer girmez gözüme ilk çarpan şey bu, evet. tamam bu doğrusu ben yanlışını okuyacaktım. <gülüyor> salona girer girmez ilk gözüme çarpan şey birbirinden güzel çiçeklerdi. İlk, i̇lk gözüme çarpan şey, gözüme ilk çarpan şey demek ki. İlk gözüme çarpan şey. Bir ilk gözü var, bir son gözü var. İlk gözüne çarpmış sanki. O önemli değil. Salona girer girmez. Onunla bir şey yok. Mi? Evet. Bugüne dek yediğim yemekten şişmanladığımı ilk kez şöyle diyeyim. Bugüne dek ilk kez yediğim yemekten şişmanladığımı itiraf ettim. Bugüne dek ilk kez yediğim yemekten şişmanladığımı Bugüne dek yediğim yemekten şişmanladığımı ilk kez itiraf ettim." demesi lazım. Ali ikinci hayatının yanlışını yaptı. Ali hayatının ikinci yanlışını yaptı. Eyvallah. Pencereyi açınca keskin bir soğuk bıçak gibi yüzümüzü yaladı. Pencereyi açınca keskin bir soğuk bıçak gibi keskin bir soğuk demesi lazım. Evet. Şimdi karşılaştırma yanlışları vardır. Şunun gibi şundan daha çok, şundan daha az gibi ifadelerde yanlışlıklar da hayli oluyor. Efendim, açık havayı, kırlarda vardı şöyle diyeyim. Başka... Ben açık havayı kırlarda gezip dolaşmayı kardeşimden daha çok severim. Açık havayı kırlarda gezip dolaşmayı kardeşimden daha çok severim. Açık havada, kırlarda gezip dolaşmayı kardeşimden daha çok severim. Cümle bu biçimde açık değil. Şöyle ki bu durumla cümleden çıkaracağımız anlam açık havayı kırlarda gezip dolaşmayı kardeşimin sevdiğinden daha çok seviyorum demesi lazım aslında. Kardeşimden daha çok seviyorum. Kardeşimi az seviyorum Açık havada gezmeyi daha çok seviyorum. Kardeşimden daha çok seviyorum gibi anlaşılmış. Yani kardeşimi az seviyorum gibi. Halbuki demesi lazım ki açık havayı, kırlarda gezip dolaşmayı, kardeşimi sevdiğimden daha çok seviyorum. Pardon. Kardeşimin sevdiğinden daha çok seviyorum. Kardeşimi sevdiğimden anlaşılmamalı. İşte noktalama işaretleri yönüyle de yanlış kullanılması veya virgül gibi noktalama işaretlerinin gelmemesi yönüyle de özellikle ait olduğu sıfatların belirtilmesi konusunda virgülün konmaması bayağı yanlış anlaşılır. Örnek vereceğim. Dana ahırına doğru koştu. Yani virgül koymayınca başka birisi koşmuş. Nereye? Dana ahırına doğru koştu. Gibi anlaşılıyor. Halbuki dana virgül dana ahırına doğru koştu. Evet. İhtiyar muhtara köydeki akrabalarını sordu. İhtiyar virgül muhtara Evet denmesi lazım. Yoksa ihtiyar muhtara ihtiyar bir muhtar var. Ona sormuş gibi anlaşılır. Kapıcı adama ev, evi gösterdi. Kapıcı bir gün adama evi olması lazım. Yoksa kapıcı adama birisi evini gösterdi gibi olur. Toprak yolun iki yanına dökülmüştü. Toprak yolun iki tarafına dökülmüştü. Evet. Yoksa toprak yol olmuş olur. Küçük çam ağacın arkasına saklandı. Küçük çam. Küçük çam ağacın arkasına saklandı. İnsan geleceğini iyi düşünmelidir. Evet. Evet. Yaşlı adama yerini verdi. Yaşlı adama yerini verdi. Eyvallah. Olmazsa şimdi aynen oku adam ol baban gibi. İşte virgülü koymazsak babasını eşek etmiş oluruz. Değilse babasını çıkartmış e, nasihat etmiş oluruz. Oku adam, oku adam ol baban gibi. Eşek olma. Öteki türlü oku adam ol baban gibi, adam ol, oku adam ol, baban gibi eşek olma. kavga çıkar babası varsa kavga çıkar mi <gülüyor> evet. evet yine bir kelimenin bir ya birden fazla anlamı bulunabilir bazen ee, o anlatmak istediğimizi karşılayacak en uygun kelimeyi seçmek lazım anlamları bazen birbirine yakın olan Hatta birbirinin yerine kullanılan kelimelerden en uygununu kullanmamız lazım. Yani hemen aklımıza veya kalemimizin ucuna gelen kelimeyi yazmak, anlatmak yerine bu kelime uygun mu cümlede onu düşünmemiz lazım. Örnek vereceğim. Dostlukların bozulmasına sizin sözleriniz katkıda bulundu. Neden oldu demek lazım. Dostlukların bozulmasına sizin sözleriniz neden oldu? Katkıda bulundu, uygun değil. Bu gençlerin suç işlemesini işsizlik sağladı. İşsizlik neden oldu demek daha uygun. Dedenin bahçeye diktiği maydanozlar yeşerdi. Maydanoz dikilmez, ekilir. Diktiği değil, ektiği. İşte sökük yerine yırtık demek... Mesela yanlış olur. Sökük niye denir? Yırtık niye denir? Dikişlerden açılırsa sökülmüş olur. Ama bir çiviye takılırsa yırtılmış olur. Bir elbise, gömlek, pantolon. Dolayısıyla sökükle yırtığın arasını ayırt edemeyen, kafirle, fasığın günahla şirkin arasını da ayırt edemez. Veya onun yerine ötekini söyler. Evet. Mesela dondurma yedim diyor. Dondurma yenmez. Yalanır tabii. Yani yemek yer gibi dondurma yenmez. Bazıları çorba yedim der, bazıları çorba içtim der. İkisi de doğrudur. Bazıları yer çorbayı, ekmek doğrar içine baya yer bazıları da içer hatta çay bardağına veya işte özel seramik bardaklara koyar diye içer yani o da doğru söyler öteki de efendim o nasıl içilir sigara su mudur ki içesin? başka dilde sigara içmek diye bir tabir yoktur mesela İngilizce'ye çevirseniz dilin ki sigarat filan deseniz adam güler yani sigara nasıl su diye bir sigara mı var nasıl içiliyor filan diye tabi işte her dilin kendine göre böyle ifadeleri var Evet Sigara içiliyor da esrar çekiliyor. Evet. Çekiliyor. Esrar çekti. Uyuşturucu ne yap alınıyor. alınıyor. Evet. Gibi. Yani bunlar çok mantıklı şeyler değil. Öyle ifade edilmiş. Yani mantıkla izah etmekte biraz zorlanırız bazen hatta mantığın hiç almadığı ifadeler vardır. Serbest Farsçadan geçen iki kelimedir. Ser baş demek, baş demek. Best de bağlı demek. Serbest başı bağlı demek. Halbuki Türkçede başı bağlı olmayan için kullanırız. Yani başı bağlı olmayan özgür için. Mesela berduş ne demek? Evi sırtında demek. Mesela e, e, kapı dergâh kapı arkası, kapı yanı demek. Der kapı demek Farsça'da gâh da yer. Kapının yeri. Kapının bulunduğu yer. Ama e, ne yapılmış? Farklı anlamlarda kullanılmış. Abdest el suyu demek. E, abdest e, aslında Farsça bir kelime. Arapçası vudu. E, onlardan almışız. Ab su demek. Dest de el demek. Abdest el suyu. Evet. Yeme içmek kelimelerinde de böyle şeyler vardır. Evet. Hane mesela ev demek. Eczah hane, ecza evi. Efendim pasta hane, pasta evi. Posta hane, posta evi. Hane ev demek. Evet. Ticaret tane, ticaret evi. Evet, ne demiştik? Ee, bazı kelimeler yanlış kullanılıyor. Mesela çürümüş yiyecekler yaradan çok zarar sağlar, yarardan çok zarar sağlar. Sağlar demek yerine zarar verir demek. Yarardan çok zarar verir. Zarar sağlanmaz çünkü. Tırnakların büyümüş kimse görmeden kes. Tırnakların uzamış demek lazım. Büyümüş tabiri pek uygun değil. Büyüme yukarıya doğru olur. Daha çok. Evet. Yani tırnakların uzaması söz konusu olur. Ev sahibinin elleri bağlanarak cebinden paraları çalındı. ne demek lazım? Alındı Cebinden paraları gasp edildi, alındı demek lazım. Çalmak gizli yapılan şeydir. E, açıkça yapılan şeye çalınmak denmez. Gasp edildi, alındı. Evet. Zamanında ekilmeyen fidanların tutması zordur. Yok. Yok miydanlar ekilmez. Dikilir. Evet. Evet. Yine birbirine karıştırılan kelimelerin kullanılması demiştik. Ee, sınıfa yeni gelen öğrenci dersinde çok çekimserdir. Çok çekingendir diyecek. Ee, okullar kaçında kapanıyordu? 18 e, Ocak Cuma günü öğrenime kapanacak. Yeni öğrenim yılı 8 Şubat'ta başlayacak. Yanlış nerede? Evet, öğrenim evet. Öğretim. öğretim demesi lazım. Öğrenim yılı değil, öğretim yılı. Vatandaşlarımız arasında dil, din, ırk ayrıntısı Yapılmayacak diyor yönetim. Ayrıntısı değil ayrımı. Evet. Kendimi izleyicilere tanıştırdıktan sonra konuşmaya başladım. Kendimi izleyicilere tanıttıktan sonra. Tanıştırdıktan sonra olmaz ki insan kendini tanıştırmaz. Efendim. Hatib'in konuşması olumlu tepki oluşturdu. Olumlu tepki olmaz. Olumlu etki olması lazım. Bu da çok kullanılıyor. Olumlu tepkiler aldım. Tepki aslında olumsuz şey için kullanılır. Etki demek lazım. Uzun ve yorucu çalışmamız başarıyla sonlanmıştır. Ne denmesi lazım? sonlanmıştır değil, sonuçlanmıştır denmesi lazım. Evet. Her futbolcu maçı kazanmak için üzerine düşen görevi yerine getirmiyordu. Yanlışlık nerede? Yok. Üzerine düşen? Yok. Her futbolcu üzerine düşen görevi yerine getirmiyordu. Hayır. Olumsuz ifadelerde her denmez, hiç denilir. Her olumlu ifadelerde, her futbolcu görevini yapıyordu. Bu denilir. Ama yapmıyordu dersek her denmez. Hiçbir futbolcu denilir. Her olumlu için, hiçbir olumsuz için. Evet. Hasta kardeşimin nefes alışverişleri gece yarısına doğru çok güçlendi çok güçleşti. Evet. Tartışılacak konuların başında e, İslami meseleler ve buna bağımlı olarak da Müslümanların ibadetleri gelmektedir. Buna bağlı olarak. Eyvallah. Bazı dostlarınız özel yaşantınız hakkında çeşitli dedikodular çıkartmışlar. Özel yaşantınız hakkında yaşantı değil de özel yaşamınız diyecek. Yol ayrılığında bir süre ayak üstü sö sözleştik, sö söyleştik. Yol ayrılığında değil ya ne demesi lazım? Yol ayrımında. Can güvenliğinin korunması için polise başvurdu. Can, güvenliğinin korunması için sağlanması için güzel yine anlamdaş kelimelerin gereksiz kullanılmasına daha önce de işaret ettim burada da bunları yine sıralamış oluyoruz bana itimat edip güvenmesi doğrusu hoşuma gidiyor itimat edilmesi ya da bana güvenilmesi yetecek. Şiirde biçim ve şekil çok önemlidir. İkisinden biri fazla. Şiirde şey, doktoruna göre babamın bir hafta dinlenip istirahat etmesi gerekiyor. Dinlenip istirahat etmek. Evet. Hepinize sağlıklı, sıhhatli bir hayat gidiyor. Evet. Gibi. Birbirini anlamca karşılayan ifadeler kullanmak. Festival öncesi her gün düzenli olan ilk çekim ee, evet onu geçtim cümleyi onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanıştık zaten tanışma ilk kez olunur yani ikinci kez tanışılmaz dolayısıyla ilk kez burada tanışmayla alakalı bir cümlede gereksizdir karşılıklı görüşmeler 3 yıl sürdü ama bundan hiçbir sonuç alınamadı Evet, görüşmeler demek yeterlidir. Görüşme zaten karşılıklı olur. Aşağı yukarı 5-6 yıl görüşemedik. Aşağı yukarı 5-6 yıl. Aşağı yukarı. Aşağı zaten yukarı. belli diyor. 5-6 yıl diyorsa aşağı yukarı yok bunun. Evet. Yine anlamı ekle verilmiş sözcükler kullanmak da yanlış olur ortaklara arasında mecbur ikilik giderildi ortaklar arasında mecbur ikilik giderildi i̇kilik. İkilik. İkilik. İkilik. İkilik i̇kilik. mecbur kelimesi aslında Arası, ikilik. İkilik i̇kilik. İkilik. yani ihtilaf tart iki iki başlılık. Bütün sınıf öğretmeni sessiz dinliyordu. Sessiz dinliyordu. Bir de sesli mi dinlenilir? Evet. Dinlemek zaten sessiz olmak demek. Öyle değil mi? Gürültü yapıyorsa insan dinlemiyor demektir. Sessiz dinliyordu. Tabiri yanlış. Gereksiz sessiz. Arkadaşım İngilizce dilini öğrenmek istiyor. dil. Evet. İngilizceyi öğrenmek istiyor. Yeter. Depoda bulunan malların listesi çıkarılacak. Evet, bulunan evet. kelimesine gerek yok. Depodaki malların listesi. Bu kararı topluca verdik. Toplu, kararı toplu. Evet. Tekli karar evet. da olabilir. Efendim? Evet. Bu karar veriliyor. Karar verdik. Evet. Yardımcı eylemlerin gereksiz yere kullanılması. En iyi arkadaşından kuşku etmek, kuşku etmek doğru değil. Kuşkulanmak diyeceğiz. Onun böyle davranacağına umut vermiyorum. İhtimal vermiyorum. İhtimal vermiyorum. Kapalı mekanlarda sigara içmeyi yasak yasakladı yasak ettiler. Yasaklıyorlar. Kardeşim ameliyattan sonra iyi oldu. İyileşti. İyileşti. İyileşti. Dünyada tamamı mermerden yapılmış ilk anıtsal tapınak Efes'tir. Tapınak, tapınak. Anıtsal olmaz ki. Anıtsal tapınak. tapınak. Anıtsal evet. Eyvallah. Evet. Yanlış kelimelerle ifadelendirmek Gurbet hasreti adamı bitirdi. Gurbet hocam. Yok. Hasret ayrı, gurbet ayrı. Gurbet, adamı bitirdi. gurbet, <gülüyor> <hasreti> <gülüyor> yani diyorum, gurbet hasretle gurbet, Gürbet, hasret oluyor. Gurbet, <gülüyor> gurbet, olduk, ne denmesi lazım? Gurbet hasretle. Gurbet Kurbet acısı, yoksulluğun etken olduğu toplumlarda suç oranı yüksektir. Etkin olduğu demek. Etken değil, etkin. Bu Türkiye'ye özel bir durum durumdadır. Durumdur. Böylece bana yardım yapılmasını sağladı. Yani sağladı değil solladı mı olacak? Böylece bana yardım yapılmasını sağladı. Sebep oldu da olabilir mi hocam? Neden oldu? Yardım yapılması değil, yardım edilmesi deriz. Yardım yapmak, yardım etmek deriz. Bana yardım yap. Ee, bu, e, o zaman bana yardım yap denilmezse, yardım yapılması... Niye kulağınızı tırmalamadı? Evet. Bu konuda geçenleri azımsamak doğru değildir. Bu konuda geçenleri azımsamak doğru değildir. Hatırlamak mı? Bu konuda geçenleri hatırlamak Doğru değildir. Azımsamak. Azımsamak olmaz. Önemsememek filan olur. Sahadan yenilgiyle ayrılmamız hakemin tutumuna borçluyuz. İyi de sağdan yenilgi... Kararına. Kararına, kararına. Bakın tekrar okuyorum. Sağdan yenilgiyle ayrılmamız hakemin tutumuna borçluyuz. Yok. Hakemin tutumuna bağlı demek lazım. Borçlu olur mu? Sanki o bize bir şey vermiş gibi. Gol atmamızı hakeme borçluyuz desek tamam. Ama yenilgiyle ayrılmışlar. Ve borçlu olur mu? Hakemin tutumuna bağlı. Önemsenmeyen gereksiz hatalar başarıyı engeller. Önemsenmeyen gereksiz hatalar başarıyı engeller. Gerekli hata, Gerekli hata olur mu? Eyvallah. Önemsenmeyen hatalar başarıyı engeller. Küçük ses uyumu Türkçe'ye özgü bir ses olayıdır. Küçük ses uyumu Türkçe'ye özgü bir ses olayıdır. Ses, olay mıdır? Olayı Eyvallah. Ses Eyvallah. İçkili sürücülerin kaza yapma şansı artar. Olası. Kaza, olasılığı artar. Şansı olur mu? Şans olumlu şeyler için kullanılır. Bugüne kadar önüne çıkan olasılıkları değerlendiremedi. Şansları değerlendiremedi. Fırsatları demek daha uygun. Evet. Anlamca çelişen kelimeleri kullanmayı da birkaç örnekle vuralım, vurgulayalım. Ondan sonra haftaya devamı gelsin diyelim. Gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar almış olmalısınız. Almışsınızdır. Almış olmalısınız, eminim. Evet, eminim bugüne kadar almış olmalısınız. Hem emin hem de olmalısınız. Almış ne demesi lazım? Eminim kelimesi olmayacak veya eminim bugüne kadar almışsınızdır. Ama emin değil. Ne demek lazım? Eminim ki almışsınız. Aldınız. Olma, almış olmalısınız demez. Elbette onunla gitmiş olabilirler. Hem elbette hem de olabilirler. Bir kesin ifade var. Bir de ihtimalli ifade var. Aynı cümlede. Elbette olabilir. Bu bina bundan aşağı yukarı 70 yıl önce yapılmıştır. Aşağı yukarı. Yıl önce aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Evet, yukarı Yukarı aşağı olması lazım. <gülüyor> Peki. Bu istek hiç şüphesiz ilgili birimlere iletilmiş olmalı. Hiç şüphesiz, hiç olmalı, şüphesiz olmalı ifadeleri çelişiyor. Bu olaya kesinlikle onun tepki gösterecek, göstereceğini sanmıyorum. Sanmıyorum kesinlikle. Evet. Peki. Deyimleri yanlış kullanmak, onu adam edinceye kadar ağzımda tüy bitti. Ağzımda tüy bitti, dilimde tüy bitti demesi lazım. Ağızda tüy bitmez. Ağızda tüy kaçar, dilde biter. Dilde de bitmez de deyim olarak biter. Şimdi yan oturup doğru konuşmak gerekir. Doğru. Yan oturup yan, yan oturup nasıl olur? Eğri oturup. Eğri oturup. Halbuki niye eğri oturalım doğru konuşmak için? Doğru oturalım, doğru konuşalım. Evet. Çocuk etrafında konuşulanlara kulak asarak kelimelerin telaffuzunu öğrenir. Kulak, kulak, asını kulak asını asını Ne demesi lazım? Kulak vererek, kulak dikerek. Kulak vererek, kulak dikerek. Tuttuğum takım göz göre göre yarı finale yükseldi. Göz, gö göz göre göre yarı finale yükseldi. Ne, demek? Göz gö ne demesi lazım? Göz. göz göre göre. Göz göre göre bir hata yapılır. Olumlu şey olmaz. Göz göre göre göstere, yarı gözükmeler. finalden uzaklaştırıldı filan. Ey, eyvallah. Göstere göstere veya hakkıyla. Evet. Elde edilen mağlubiyetler herkesin moralini bozmuştu. Mağlubiyet elde edilmez. Ayakta edilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani kaz kazanılan Malubiyet olmaz elde edilen malubiyet olmaz ya ne demek lazım malubiyetler demek lazım veya veya ne deyin elde edilen değil de kaybedilen malubiyet kaybedilmez kaybedilirse malubiyet olmaktan çıkar kazanıl eyvallah ne diyeceğiz ne diyeceğiz mal <gülüyor> <gülüyor> Evet mağlup olmalar diyelim elde etmeler olmaz bir de yapısı bozuk kelimeler var Köylünün buğdayını pahalılatmak mümkün değildir Pahalılaştırmak. Politikacının elini sıkmak alı koymuş. Topluluk için öfkeliydi. Alı Evet. sözlerimi çarpıtmanıza çok üzüldüm. Çok. Çarpıtlatmanıza demiş. Çarpıtmanıza diyecek. Beni en çok sevindiren senin geldiğindir. Gelmen gelmendir. Eyvallah. Peki. Devamı haftaya inşallah. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa anta estağfirüke ve etubiyle.